İkindi namazından sonra sabah namazından sonra sünnet namaz kılınmaz. nafile yani namaz kılınmaz. Olur. Ama e, diyelim ki e, ikindiden sonra daha güneşin batmasına epey zaman varsa ve güneş sararmaya başlamamış ise kaza namazı rahatlıkla kılınabilir. Yani kerahat vakti dediğimiz vakit girmemişse, yani girmemişse kılınabilir. Yani o da güneşin batmasına o yaklaşık yarım saat kala bir zamandır veya 20-25 dakika her neyse hı hı. o sürece girmeden siz istediğiniz kadar kaza namazı kılabilirsiniz. Ona hiçbir engel yok. Sabah namazında da aynı şekilde. Sabah namazının sünnetini, farzını kıldınız. Namaz bitti. Güneşin, güneşin doğmasına da, var. da yarım saatten fazla zaman var. E, o arada siz e, efendim, nafile namaz değil ama kaza namazı kılabilirsiniz. Evet. Kılınmayacak olan nafile namazı. Tabii ki. Kaza ha, güneş doğmaya yok. başladıktan sonra artık e, kaza namazı da kılınmaz. Ne zamana kadar kılınmaz? Güneşin doğuşundan 45-50 dakika sonrasına kadar kaza namazı da kılınamaz.